Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. 94.9 açık radyoda kampüste güreşle devam ediyoruz. Efendim geçen hafta e, sarı kelimesine başlamıştık. Sonbahar çağrışımıyla. Sonbahar çağrışımı. Efendim birçok çağrışımla e, Yüz göz olduk değil mi efendim? Çok. Güneş olsun işte çeşitli renk, halda hastalıklar olsun, olsun, altın olsun, hayvanlar, bitkiler, ee, sarı kanarya fener olsun e, efendime söyleyeyim. Ee, hastalıklar, taşlar. <gülüyor> Öyle bir girişte hmm. bulunduk. Sözlüklere de bir adım attık evet, etimolojiye. Evet, sonrasında devam edeceğiz. Tekrar e, sosyal medya hesaplarımızdan, Twitter'dan, Kamusla Gireş Aynı adlı hesabımızdan bahsedelim. Var efendim, bahsetmek derken. E, var, evet, takip, edebilirsiniz. takip edebilirsiniz. Eski programlarımızda da hem oradan hem açık radyo sayfasından. Görsel zenginlik açısından da fena sayılmaz diyelim, mütevazı şekilde. Evet, buğla evet, evet, doğru. Instagram var ben söyleyeyim e, gmailimizde var var oğlu var devam edelim buyrunuz Didem Hanımcığım bugünkü e, program destekçimiz Tuğba Karaçam ve Özcan Karaçam'a çok teşekkür ediyoruz sağ olsunlar eksik olmasınlar teşekkür efendim e, geçen haftaki programda e, ben Zeki Tez'in acayip sözlüğüyle e, programın sonunda e, bir şeyler söylemeye başlamıştım ama zaman bitirmeye yetmedi e, Zeki Tez e, sözcüğün latince Aurum, e, aureum yani altın rengi kökeninden türemiş pek çok sözcüye yer veriyor e, acayip sözlüğünde. E, hatta bu son dakikalar e, hızı içerisinde bir şey yanlış telaffuz ettiğimi fark etmekle beraber düzeltemedim. Şimdi düzeltmek istiyorum. Tam zamanı şimdi ben ben de özellikle bu vakitlerde düzeltmeyi seviyorum. Buyuruz. Bir hafta sonra evet. değil mi? Bir de bakalım yakalayan dinleyicimiz olmuş mu falan. <gülüyor> Efendim sözcüklerden bir tanesi aureolin yani kobalt sarısı hmm. idi. Kobalt mavisi de vardı biliyorsun. Ha doğru tabii evet. vardı. Ee, potasyum heksanitrito kobaltat bileşimli bir sarı pigmentmiş. Ben e, bu heksanitritoyu biraz rob diye bir yanlış gittim diye Olmuş. anımsıyorum. İnsanız, insanız hava ee, renklerden bahsetmişken e, bu dediğimiz gibi kobalt sarısı bir de e, auri pigment denilen König's Gelb diye anılan Almanca'da İngilizce'de King's Yellow diye anılan bir altın pigmentinden bahsediyorduk program orada bitti Ardarda arda söyleyelim e, resimleri e, sarı arsenik sülfür sarı zırnık çuha çiçeği e, boyası da deniyor buna hmm. e, arsenik trisülfür e, türevi olan bir şey hatta demiştik ki bu altının yakıcı ve olumsuz yanına çağrışımla hmm. e, işte arsenik, sülfür, kükürt, civa gibi zehir barındıran e, evet kimyevi hmm. maddeler de içeriyor. Başka ne var zeki tezin acayip sözlüğünde? E, aurum mozaikum diye bir sözcük var. Aurum muzikum, aurum pictorium diye de geçiyor. Mozaik altını bu. E, hmm. Malum özellikle Bizans dönemi mozaiklerinde ...o e, fonda çok kullanılan... ...bir altın rengi vardır... Hmm. ...o bu... E, ...kalay nişadır kükür civa bileşimli... E, ...bir altın renkli... E, ...kalay sülfür e, preparatı olarak... E, ...tanımlanıyor... Ee, öte yandan e, aurum filozoforum diye bir şey var felsefe altını ya da felsefi altın olarak geçiyor ee, Allah. Aslında kurşunu karşılamak için kullanılmış ee, Felsefe altını Evet e, Bir de gene bu felsefe bilgisine paralel şey var aslında e, aurum e, potabile, İngilizcesi potable gold, içilebilir altın diye geçiyor. Hmm. E, koloidsel altın çözeltisi, e, işte kişiliği güçlü kılma, gençleştirme, iyileştirme gibi özellikleri olduğuna inanılıyor. E, pek çok reçetesi var. Evet gümüşün de var hatta altın da var gümüşün de var. Doğru insanları kullanıyorlar. Ha, hala mı acaba? Hala bilmiyorum ha. o kadarını da. Bazı lüks yerlerde bazı içeceklere yiyeceklere altın karıştırıldığını Öyle mi? Evet, biliyorum rivayet ama. Rivayet mı yoksa biliyorsun. Yok, bayağı baya yani ben yemedim ama. Altın içiyoruz arada. <gülüyor> Altı yer altın içerim. Yok yok çok duydum yani e, doğru olsa gerek. oluyormuş. <gülüyor> evet lezzetli ama zehirliçi bir yandan da altının kendisi gibi. E, bu o, bahsettiğim e, aurum pota bile yani e, altın e, içilebilir altın dediğimiz şey, felsefe taşının özelliği taşıdığı düşünülüyor geçmişte. Hmm. E, ya o kadar değerli bir şey ki artık hani kullanmakla da yetinmeyip. ...iç varan bir evet. şey bu... ...altının gücüyle ilgili... Ee, ...son olarak da... ...aurum vivum gene Latince... E, ...canlı altın anlamına geliyor... ...ve civa... Hmm. ...çok da yaratıcı güzel bence... ...çünkü durmaz ya yerinde böyle canlı hmm. gibidir civa... Evet. ...tabii o da zehirli bir şey aslında... Böyle... ...sabah sabah içimizi açtın... ...Didemciğim zehir mehir... <gülüyor> ...hep öyle ama... ...şaka yapıyorum... Çok, evet. ...devam edelim... <gülüyor> Ee, acayip sözlük bitti sanırım Bitti efendim Pek acayip bilgiler değecek ama çok güzeldi gerçekten Doyurucu oldu TDK bakalım sarıda neler var ee, işte Sarı isim tabi Güneş ışığının ayrışma tayfında Yeşil ile portakal rengi arasında olan renk Altın hmm. rengi diye geçiyor hmm. Bir yandan soluk solgun Anlamı var sarı Aklımıza geliyor Sarardı bir falan. Fil Hikayesi olduğu zaman aklımıza hakikaten sararmaz solma evet. hastalıklar geliyor Sarı çiyan diye bir şey var Sinsi, hain sarışın diye hmm, geçiyormuş. Evet. Geçen hafta bahsettik ama tekrar bahsedelim. Sarı çizmeli Mehmet Ağa hikayesini de anlattın gayet de keyifliydi. Kim olduğu, nerede oturdu bilinmeyen kimse. Sarı sıcak diye bir şey var. Türkiye'de daha çok işte Türkiye'nin güney illerindeki yakıcı güneşe ve sıcağa verilen ada. Ad sarı sıcak. Aha, o zaman Hakikaten, yeri gelmişken. E, evet buyurun yeri gelmişken. Şey diyeyim. E, bakalım. Ali Püskülloğlu'nun Yaşar Kemal sözlüğünü ele geçirdim sonunda sevgili dinleyiciler. Evet. Cem yayınlarından. E, çünkü satışta değil bir sahaftan e, buldum. Orada sarı sıcak e, Yaşar Kemal'in de kullandığı özel sözcüklerden biri olarak geçiyor. Sağır ısıcak diye de kullanılabiliyormuş. Hmm. Aynı senin söylediğin Neden çok yakıcı. acaba? İyiden i̇yi de niye kulakları da artık böyle sağır sıcak ya e, Acaba hani böyle. Hı, onu düşünmek lazım. Hmm. Çok yakıcı, kavurucu, bunaltıcı sıcaklara verilen ben isim. Ben düştün mü sen o güneylerinde hakikaten sıcağı? Ya Adana'ya e, gittiğimde. Yok, Adana'daki yok, o kadarına... bambaşka canım hakikaten. Yok o kadarına düşmedim herhalde ya. Çünkü o tür yerlere genelde o mevsimde gitmemeye özen gösterdim. Ben bu sen? sene gittim. Nemli hava bambaşka tabi güney dediğimiz işte Diyarbakır, işte Batman, Urfa hattındaki sıcak o kadar etkileyici değil ama Adana sıcağı gerçekten bu nemle bir başka diyorsun bambaşka ee, Ali Pişkülloğlu İnce Mehmet'ten bir örnek de vermiş bu sarı sıcağı, Çukurova'nın sıcağına sarı sıcak derler gibi içinde evet. tanımda barındıran bir cümle Muhtemelen girdim araya mi? ama yok estağfurullah ya tam Buyurun. olarak tam Adana'ya da uygun oldu yani Çukurova evet. Nemli birlikte sarı sıcak nasılsa <gülüyor> Efendim sarıca diye bir şey var tarihten. Sarıca. Bu çok ilginç bir şey. Eyalet valilerinin buyruğundaki bozuk askermiş sarıca. Ha, ha. Hmm. Sarı erik var halk dilinde. Geçen hafta da bahsetti sanki. Kayısıya deniliyor. Evet. Zerdalye de deniliyor galiba. Sarık erik gibi eski Türkçe'de özellikle diye geçiyormuş. diye geçiyor ha, TDK'de. Evet. Ee, sarı kız, kız diye bir şey var. Hepimizin bildiği belki işte inek halk dilinde. Bir de argoda esrar Hı, doğru. var. Hatta Argo sözlüğünü takiben de takipen devam edeyim. Bulki Attınç'un yayınlarından sarı daha çok işte bu bahsettiğimiz minvalde uyuşturucu maddelerle adlandırılıyor. Ee, i̇şte barbiturat türü bir uyuşturucu var. İşte sarı bomba, sarı ceket, sarı dünya, sarı kız, sarı melek hepsi e, evet, uyuşturucu anlamlandırılmış. Evet, de, öyle bir durum söz konusu. Tüptük Kurumu Sözlüğü. Evet sende Değil şiir sözlüğünde vardı sanırım. Ha bitti mi o? Hı -hı. Pekala efendim ben o zaman Yaşar Kemal'in şeyini de bitireyim gene Ali Püsküllüoğlu'ndan. E, Sarıca Arı e, diye bahsettiği e, küçük petek yapan ve bu petekte topluca yaşayan aynı zamanda sokan iğnesi olan bir tür yaban arısına verilen admış Yaşar Kemal eserlerinde kullanıyor. Neydi pardon anlamadım. E, Sarıca Arı. Sarı carı. Evet ah oh canım benim, evet. araları da pek severim Efendim, evet ya bir de yok alma tehlikesi içindeler Gene ee, bu çevresel tehlikeye de bir dikkat çekerek ee, Ne demiştin sen, ee, şiir sözlüğü, evet söyleyelim Edebiyat ve Eleştiri kitaplığından çıkmış Ömer Hatipoğlu'nun Sarı ile ilgili şöyle bir dizelik bir tanımı var Yeşil'in son ahüzarı demiş hmm. Sonra Yeşil sarıya dönüyor Evet güzel. Değil mi? Bizim sonbaharımızdan anımsatarak. Ee, Andrea Alkiatus'un Kabalcı'dan basılan simgeler kitabı. Onun renkler diye bir başlığı var. Diğer renklerde de anmıştık. Ee, sarı için Haris insanların rengidir altın sarısı demiş Alkiatus. Hmm. Aşıklara, fahişelere çok yaraşır ve muradına eren herkese. Bir, bir bağlantı kuramadım ben aslında yani. O aşıklara pek yaşır dedi. Aşıklardan bahsediyor. Pek, Hayat bu sarılma solma bahsediyor. hikayesinden dolayı hani böyle çok yüksek bir aşk Ama harislikle bir de bağdaştırmış. Hani, hmm, onu anlayamadım. Sonra muradına erenler e, gibi e, düşünelim bazen böyle düşünmek için ortaya bir şey atmak iyidir yani. Hı hı. Bunlar var efendim bende. ...simgeler sözlüğünde var bir şeyler. Ama şarkı bu sefer ben kesinlikle şarkı hem de çok se e, tamam, sevdiğim bir şey. John Mitchell'dan gelsin. Big Yellow Taxi. The Paradise put up a parking lot. A pink hotel, a boutique, and a swinging spot. Don't it always seem to go That you don't know what you've got till it's gone They pay paradise, put up a parking lot They took all the trees, put them in a tree museum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 Ay çok güzel Ay evet ay çok güzel. <gülüyor> pazartesi sabahı için gayet uygun oldu John Mitchell'dan. Kerem hep böyle ayırır. Acılı bir şey çalarsa uygun değil pazartesiye. Bir ayılalım canım pazartesi günü sabah sabah ayıltalım da öyle bir misyonumuz olsun diyormuşum. E, 94.9'da açık radyoda devam edin Biraz ciddiyet efendim. Biraz ciddiyet. Davet ediyor musun ben ciddiyeti? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> arada ciddiyetsiz de olabiliriz. Gayet de iyi olur. Bu arada teknik ekipten Barış'a teşekkür edelim. Babası da pek seviyormuşuz Sezer Bey. Ona da sevgili, sevgilerimizi iletelim. Sağ olsunlar. Simgeler den devam ediyorum. Esat Korkmaz. Sarı yine hayli zengin yani sarı rengi. Oh. Ee, birkaç başlıkla özetledim aslında. Çünkü e, çok başlık vardı. E, efendim Çin tasarımlarında yine e, varoluş ya da dönüşümün rengi. Çin'de aslında... E, Güneş imparatorluğu, evet. sarı işte imparatorlar belli bir dönem sarı hanedanının nehir, hatta simgesi gibi sarı hayli zengin Çin'de Çok. işte varoluş ya da dönüşümün rengi olarak geçiyor aynı zamanda Çin imparatorluğunun rengi olarak da geçiyor ün ve ilerlemenin rengi aynı hmm. zamanda sarı efendime söyleyeyim Budist rahiplerinde rengiymiş simgesel anlamda Çin kökenli ...astrolojik tasarımlarda... ...Satürn simgesiymiş... Hmm. ...sarı... Ee, ...Avrupa kökenli ...astrolojik tasarımlarda ise... ...Merkür simgesiymiş sarı... Hmm. Ee, ...Mum büyüsü uygulamasında... ...İkizler Burcu'nu simgeleyen renkmiş... ...sarı aynı zamanda... ...Mum büyüsü... ...evet... ...hastalıkları belirten renk skalasında... ...sarılık ve kabızlık simgesi... ...renk olarak da geçiyor... Hmm. Sembol, simgeler sözünde ee, Mısır tasarımlarında kıskançlık simgesi renk Mısırda da önemli ilk programda da bahsettik işte Tanrı Ra e, Güneşle ilişkilendirildiğinden hmm. dolayı Mısırda da sarı renk e, önemli. Doğru. E, efendime söyleyeyim, Sufi gelenekte zayıflık kanı çekilmiş aşık olarak da. Hmm. ...simgeleniyor. Bu da ilginç. Hmm, sen Alkiyatus'u... Al ...söyleyince o yüzden onu anımsadın... Hmm. ...demek ki. Aşıklar... Ee, ...Sarı arasındaki bağ Evet. Aslında her programda... ...bunu da daha iyi. Her kelimede... ...farkına vuruyoruz. Yani çeşitli anlamları... ...bizi götürdüğü... ...anlamlar anlamda programın adıyla da... ...uyumlu. Bizi hani... ...hem olumlu tarafları hem olumsuz tarafları... Sarı'nın da böyle bir boyutu var. Evet, programın başında Kerem'le konuştuk biraz. Her sözcükte hemen hemen aynı şeyle karşılaşıyoruz. Toplumlar, çağlar boyunca aynı şeye bambaşka anlamlar yüklemek. Birbirinin zıttı hatta kavramlar. Sarıda çok belirgin bu. Evet. Sarı da hani bir yandan böyle bir soluk, solgunluk, hastalıkla birlikte... ...bazen bir imparatorluğun rengi oluyor işte ya yani enerji, dikkat, enerji, ışık, iyimserlik gibi iyimser, şeyler de var. Evet. Onları sonra hmm. paylaşacağım. Devam edeyim Esat Korkmaz o zaman. Sarı evet. çiçek gibi diye bir, bir şey var. Çin kültüründe bakire kız hmm. simgeliyor. Bal sarısı ise ortaçağ Yahudilerinin giysi rengi diye de geçiyoruz. Hmm. E, simgeler sözünde sat korkmazdım. Bunlar var bende. Güzel. Sen de, Simgeye yine e, çok uyuyor. ilgili. Evet uyduğu için e, Yaşar Çoruhlu'nun Kabalcı'dan basılan Türk mitolojisinin ana hatları sık sık kullanıyoruz son zamanlarda. Orada farklı ülke mitolojilerinde nasıl anlamlar yüklendiği üzerinde durulmuş. E, şimdi bir Olumlu bir olumsuz az evvel bahsettiğimiz başlığa uygun olarak e, manalar yükleniyor. Şimdi güneş, ışık, altın sarısı gibi şeyler düşünüldüğünde akıl, zihin, idrak, sezgi, iman gibi e, olumlu görünen kavramları ifade ediyor sarı Tabii. çeşitli mitolojilerde. Hmm. Fakat koyu sarı söz konusu olduğunda birden olumsuzlaşıyor anlamlar. Hmm. Haset, hırs. ...tamah etmek, vefasızlık, hıyanet, inançsızlık, ketumluk gibi sözcükler ortaya çıkıyor. Vardığımız kelimelerle nereye doğru gider aslında. Bu. Evet, ya yani bu insanların aklı çok karışık. O yüzden bir şeyleri tanımlayıp bir şeylerle ilgili bir karara sonuca e, varmanın bazen anlamsızlığını düşündürüyor. Hı hı. E, tarihe bakmak o yüzden çok önemli. Her türlü tarihe yani. Felsefenin tarihine, sanatın tarihine. Efendim eski Türklerde sarı renk... E, ...kara renkle birlikte anılıyor... ...hatta böyle kara, yağız, yer... ...falan e, hmm. ifadesi çok... ...kullanılır destanlarda... ...merkezin, toprağın, yaşanan... ...ülkenin rengi olarak düşünülüyor... ...hem kara hem sarı... ...ikisi birden çünkü ikisinin... Toplamı ya da yan yanalığı toprağı da anlatıyor gibi. E, yer unsurunu karşılıyor. Çin'de de aynı şekilde e, Çin kültüründe de sen de bahsettin. Zaten Kuzey Çin toprağının Gobi çölünden e, gelen... Ee, kumlar ve bitkilerle böyle sarımsı bir toprak olduğundan bahsediliyor çölden kainakta. hiç aslında çölde çölde bir sarı, bayağı evet, yani. bir sarı evet kum sarısı aslında Afrika Şaklıza hayvanlarının yani. oradaki e, savana ile yakın hmm. olduğunu söyledik ama çöl hmm. evet yani güneşi ile birlikte kumuyla birlikte sarı doğru ee, sarı'nın aynı zamanda e, ağaç ve ormanla birlikte de anıldığı e, Türk kültürlerinde böyle altın orman, altın yapraklı kayın ağacı gibi e, ifadelerde geçtiği tabii ki yaprakların sararmasıyla bağlantılı bir şey. <gülüyor> Keza ateşle de birlikte düşünülüyor. E, çünkü ateş deyince hep bir kırmızı düşünüyoruz ama kesinlikle içinde sarıyı da barındırıyor. Tabii. Turuncuyu da barındırıyor. Yani. Doğru, turuncuyu Tam da barındırıyor. Tam kırmızı demek biraz zor da. Evet. Ee, Çin'de altıncı yüzyılda imparatorluk rengiymiş. Bu demin söylediğimizin hmm. artık bilgisi. Ee, ve hatta sıradan kişilere sarı renk giymek yasakmış o yüzden. Yani ya hanedan mensubu ya da din adamları giyebiliyorlar sarıyı. Hmm, o kadar önemli bak, baskın. Hmm. Evet, o dönemde. Artı gene Çin kültüründe ün ilerleme e, ve e, dinsel anlamlı güçlülük ve hakimiyetle birlikte anılıyor sarı Oradan Türk kültürüne geçecek olursak elimizdeki kitap Çin ve Türk kültürünü sık sık yan yana ard arda bir arada işliyor. Çünkü malumunuz eski dönemlerde çok yan yana iki kültürmüş. 13. yüzyıl Türk kahramanı Sarı Saltuk'tan bahsediyor. Doğru. Bir de olumsuz yanlarıyla ilgili gene bir ekleme yapabiliriz. Hastalık, felaket, kötülük gibi şeyleri ifade ediyor Türklerde. Böyle efendim bende. Güzelmiş, ee, hayli, zenginmiş. Sen de semboller. Semboller sözlüğüne bakalım, Larus'un. Bakalım. Burada Mısır'dan bahsettim. işte. Mısır'da güneş ışınları Tanrı Ra'nın spermleri gibi algılandığından He. sarı tanrıların kendi vücutlarının da rengiymiş aynı zamanda. Sarı güneşin ve tanrıların bedenini simgeliyor. Mezar odaları ruhun canlı kalmasını sağlamak için ...sarıya ya da maviye boyanıyormuş. Hmm. İlginç. Sarı ırk deyince biz hep... ...uzak doğuyu düşünüyoruz ama... ...demek eski Mısır inancında e da tabii böyle Tabii güneş bir... çok belli gün olduğu için güneş evet, Sarı olma Hatta hali. bu güneşsel sembolizm... E, ...bir e, klasik Yunan'da... E, ...sarının simgesi olduğu... ...Apollon'a ve Persler'de de... ...Mitra'ya bağlanıyormuş. düştükte de. Hı hmm. hı sarının Hristiyanlıkta da öne önemli söz konusu. Çünkü İsa'nın başı hep böyle altın renkli bir haleyle hani biliyorsun. Doğru. yani resimlerde hatta sonra hiç, azizlerin de tabii, kafalarında hale var. Çevrelenmiştir. Efendim sarışınla ilgili bir şey var semboller sözünde. Ee, antik Yunan'daki tanrulardan ve tanrıçalardan bahsediyor. İşte, kahramanlar sarışındır diyor. E, bu, ...bu öyle bir sarışınlıktır ki... E, ...güneşin parlaklığı... ...mücevherlerin altını, buğdayların... ...pırıl pırıl aydınlatan ışığını hatırlatır... ...diyor. Hmm. Örnek olarak da... ...Aşili vermişti... ...Akileus... Hmm. E, ...savaştan kaçmak için... ...Lükomedes'in kızlarının arasına saklanıyor... ...ancak o kadar parlak... ...sarı saçları varmış ki Aşil'in... Saklanamamış mı? Evet, <gülüyor> <gülüyor> onu ele veriyor... Ay kıyam! <gülüyor> Hatta... <gülüyor> Yine klasik inan mitolojisinde Afrodit tabii çok hani belirgin. Afrodit'ten pek bahsetmedik. Hatta bizde de Banu Alkanı vardır efendim. <gülüyor> <gülüyor> bu, ba bu bağlantıyı da yani bilmiyorum açık ya <gülüyor> radyoya uydurabildik mi ama. Der, ama Afrodit denir yani işte. Ha, doğru öyle anılıyor evet, haklısın. Evet, rahibeleri ve Afrodit'in kendisi de e, sarışındır. da sarışın yanılmıyorsan benim çünkü güneş tanrı olarak anılıyor. Evet, bir takım evet. gördüm. Sanki bir de bunlar Apollon dedim ya zaten klasik Nino'da Apollon ha, ha, dedin dedim mi? Dedim, dedim. Pardon ben öbür sarışınla yakalama. Sarışın. Ha? Sarışın. <gülüyor> yani hatta bir yandan da ney var? Şehveti. Yani geliyor bir yandan da işte Afrodit'in rahibelerinin sarışın olması. Hmm. Efendim devam edeceğiz sarışına, sarıya. Edeceğiz. Evet evet. Bir program daha ee, sevgili dinleyiciler, ilk programdan bu yana pek çok çağrışımı konuştuk. Aslında önümüzdeki program e, güzel bir internet taraması da yaptık Kerem'le. Orada tarihten mitolojiye, bilimden e, sanatlara kadar e, biraz da dağınık olsa Sarı'nın çağrıştırdığı pek çok şeyden bahsedeceğiz ve bugün nasıl kullanılıyor reklam dünyasına kadar geleceğiz. Ama sonuçta... Ee, anlamla ve mitle ilgili her şeyini bitirmiş olduk. Ee, Twitter adresimizden gene e, ulaşabilirsiniz e, görsellerimize, e, küçük alıntılarımıza. E, Haftaya görüşmek üzere. Evet, ederim. Tuğba Karaçam ve Özcan Karaçam'a tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, iyi haftalar.